Evet, şimdi burada New York'taki bu hafta sonundaki büyük yürüyüşe çok kocaman olacağı tahmin ediliyor ve renkli. Tarihte görülmemiş büyük bir şey. Ee, Hazırlıklar acayip hararetli bir şekilde devam ediyor. Kentin dört bir tarafına da yayılmış toplantılar var. Ee, en çarpıcı özelliklerimden birinin özellikle genç kesim olduğunu söyleyebilirim. Yani çok yoğun bir gençlik ilgisi var. Bu şimdiye kadar daha önce bu tarz e, hareketlerde gördüğümüzden biraz farklılık gösteriyor. Yani e, mevcut genç kuşağın hastalık durumun e, giderek daha fazla farkına varmakta olduğunu gösteriyor. İki, i̇kinci bir özellik benim görebildiğim kadarıyla bu, uzun süre gelişmiş işçi sınıfının yani sendikaların ıı, özellikle e, daha çok bu çevre meselesiyle özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde çevre konusunda alınabilecek tedbirler konusunda e, işte iş istihdamı düşürür diye bir ikisini karşı karşıya düşürme e, bir dine düşürme eğilimi olduğu gözüküyordu. Bunun da ortadan kalkmakta olduğu söylenebilir çok sayıda yani en az 20 büyük işçi e, kuruluşu sendikanın da işin içinde olduğu ve büyük örgütlenme tecrübeleriyle bu pazar günü Kolombos e, Christop Kolomb meydanından başlayacak manatındaki yürüyüşe e, büyük örgütsel katkıda bulunacağı söyleniyor. E, ilk e, bu ya ben geldikten sonra yapılan ilk toplantıda özellikle de çok büyük bir işçi sendikasının en büyüklerinden birinin devasa binasında deva, devasa binasın devasa bir salonunda çok kalabalık bir toplantı yapıldı. Tabii e, ve bugüne kadar pek çok iş şey e, iş hareketi işçi hareketini örgütlemiş olanlar, çok tecrübeli birkaç isim de vardı. Ve onlar e, henüz çalışmalardan yeterince memnun olmadıklarını söylemekle beraber e, gözlerinin içi de gülüyordu. Yani daha fazlasını yapacakları anlaşılıyordu. Dolayısıyla bu da önemli bir gelişme olarak, bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor. E, bu iki e, hikaye çok iki önemli yönü. Bir üçüncüsü de şunu gözlemleyebilirim Şimdi birkaç günlük gözleme dayanarak fazla bir şey söylemek de mümkün değil bu kalalık da olur ama çeşitlilik açısından da e, hakikaten e, şimdiye kadar görülenlerden çok daha yüksek bir seviyede büyük bir renklilik ve çeşitlilik çeşit zenginliği çıkıyor e, ortaya Yani işte böyle e, dün mesela çok o, ilginç bir sürdürdü. Geç saatlere kadar da sürdü. gitmek bilmedi ama o kadar inceydi ve yoğunluğu ki doğrusu şey yapamadım. Bir not daha söyleyeceğim. çok büyük bir çeşit bir zenginliği ortaya çıkıyor. ve yani şimdiye kadar bugün bir adam dedi. Yani çevirdiği çeşitli konularda, yani bir türlü çeşitli konularda yapılan hareketlerde de Şimdiye kadar görülmemiş boyutta bir e, renk ve çeşitlilik renginliği ortaya çıkıyor. E, sadece e, bu büyük çok ilginç toplantıya geçmeden önce bir, e, bir örgütlenmeyle ilgili yapılan toplantıdan bir ufak izlenim daha e, söyleyeyim. O da çok tecrübeli insanlar, yalnız çevre örgütleri ve diğerleri de bu konuda epey Amerika çapında bunu çok şey örgütlemişler. Fakat onlar bile e, mesela 400 küsur otobüsü meydanda nasıl yerleştireceklerini ve nasıl bir bir düzeni olacağını e, kararlaştırmakta güçlük çekiyorlardı. Düşünecek olursan yani 400 otobüsün bir meydana New York'ta nasıl yerleştirilici hakikaten lojistik olarak da bir çeşit kabus olabilir ama Bundan kabir son derecede memnun oldukları gözle çarptıyoruz. 400 büyük otobüsten bahsediyoruz. En az oda Amerikan'ın 4 bir tarafını. Hatta 22 saatlik yoldan gelen 4 otobüs oldu 4 ya da 5 otobüs olduğu söyleniyor. 22 saat yolda geçirecek bir görüşmeye katılcaklar.